İnsan Allah azze ve celle insanı akledebilme yeteneğiyle yaratmıştır. Bu yetiye sahiptir. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala efele diyor ki nasıl aklediyorsunuz? Ancak akledemeyenler var. Dolayısıyla böyle insanların aslında taklid etmesi gereken kişiler kendi bölgesinde bulunan alimlerdir. Ya da eee örnek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 E, tarihe gömülmüştür ancak ne kadar olsa bugün maalesef e, o görüşleri savunan e, insanlar var yani belki kurum olarak yoklar ancak müntesipleri vardır mesela hariciler vardır mesela mürciiler vardır veya muteziller vardır adam e, aslında <gülüyor> ehli sünnetim diyor ama bir mutezili gibi düşünüyor farkında değil veya harici gibi düşünüyor veya cehmi gibi düşünüyor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 uyumaktır. İnşallah ileride gelecek Ahmet İbn Hanbel'in bu konuyla ilgili, taklitle ilgili sözleri inşallah e, biz burada kardeşlerimizle paylaşacağız. Kardeş vallahi sen Azerice soruyorsun herhalde de ben, ben de anlamıyorum. Demin bir kardeş Azeri miydi neydi anlamadığını söyledi konuyu. Gitti, gitti. E, Ama anlamak için bence beklemesi gerekiyordu veya kalması gerekiyordu, sorması gerekiyordu. Ee, ancak ittiba yani hemin mi diyorsunuz? Ben anlamıyorum. He, inşallah siz o soruyu anlayacağım şekilde yazarsanız. Taklit ile taassub aslında biz ikisini aynı kategoriye koyduk. taklitle ile ancak bazı mukallitler vardır mutaassub değildir. Bazı mukallitler mutaassıb değildir. Siz bir soru sormuşsunuz. Taklit ile arasında fark nedir diye. Ee, aslında bazı mukallitler mutaassıb değildirler. Niçin? Yani nasıl böyle bir ayrım yapıyoruz? Çünkü bazı mukallitler e, gerçekten mukallit olduğu için mutaassıb değil. Ama bazıları ilimle meşgul olduğunu sanarak,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 wij hebben een ill-leven van wamet tahal-enfusu. Dola is taklit herzaman zaman yerilmiştir. kuran Koran Kerim'de dat taklit herzaman zaman yerilmiştir. anjak ilim ve burhan ul O yüzden Allah, de ve Celle demin, je Suresi 108'de diyor ki, Bakınız bizden Allah, istiyor? zegt dat Allah, Diyor ki Rabbimiz, deyin ki işte bu benim yolumdur.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 Bu İmam Ebu Hanife'ye iftiradır. Üçüncüsü, hatta üçüncü cevabımız var. Aynı e Abbas'ın van gibi. Diyor ki, <gülüyor> Diyor ki, Ibn Abbas deed, hij zegt dat hij zegt dat hij zegt dat hij zegt dat hij zegt dat hij ben onları diyor ben onları helakta görüyorum. Kimleri helakta görüyor? Diyor ki ben onlara diyorum ki Allah ve Resulü şöyle buyurdu. Onlar bana diyorlar ki Ebubekir ve Ömer şöyle buyurdu. Allahu ekber. Aqulu lahum qala Allah wa qala ar-Rasul wa yaquluna qala Abu Bekr wa Umar. Ben onlara diyorum Allah ve Resulü böyle dedi onlar bana diyorlar ki Ee, Allah ve Resulü böyle dedi. Ve dikkat ediniz. Aslında Allah ve Resul e Ebubekir ve Hamar Allah subhanahu e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kendilerine uymalarını istediği kişilerdir, biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Ebubekir ve Hamara uymayı emretmedi mi? Emretti. Ama söyleyeyim isterseniz size delilini getireyim. Allah Resulü wasalam Vesselam buyuruyor ki İbdetu billedeyn min ba'di Abu Bakr ve Umar. Benden sonra şu iki kişiye uyunuz. Bakr wa ve Omer. Yalnız hadisin başına dikkat edin. İbdetu billedeyn min ba'di. Benden sonra. Yani bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sonra vefat etti Ebu Bekir ve Umar anlamında olduğu gibi bir konuda Allah Resulü wasalam Vesselam'den bir söz gelmişse Abu Bakr ve Hamar radıyallahu anhumun sözü yine bizi bağlamaz. Aynı şunda olduğu gibi Hamar radıyallahu anhe diyorlar ki, hani biliyorsunuz e, İbnü Hamar İbnü Hamar diyorlar ki, temettü haccı ile ilgili diyorlar ki senin baban diyorlar bu haccı yasaklıyordu. Hamar radıyallahu an Temettü hacını bazı sebeplerden ötürü yasaklıyordu. Kıran hacı var, ifrat e, hacı var. E, e, İbn Omar bu sözü duyunca senin baban bunu yasaklıyordu deyince inşallah bunlar dersimizde yine gelecek. Diyor ki, diyor ki, radi an diyor Allah babamdan razı olsun. Am em amri abi uttabe'u am em amri Rasulullah. Am emri abi etbeyy am emri Resulullah Aissetu sallam Babamın emri mi uyulmaya layıktır yoksa Resulullah'ın emri mi uyulmaya layıktır diyor Ali Aissetu Dikkat ediyor musunuz Kim söylüyor bunu Omar Radiallah anh'ın oğlu Ah kardeşler ah Keşke demek şey değil ama ben keşke keşke bugünkü insanlara Ebubekir ve Amara e uysalar Keşke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü karşısında Ebu Bekir ve Ömer'e uysalar. Vallahi onlar hastalıkları kalpleri hastalıklı kalplere uyuyorlar. İsmini bilmediğimiz köşe yazarlarına uyuyorlar. Cahil insanlara uyuyorlar. Yönünü batınlara yöneltmiş insanlara uyuyorlar. Efendim akidesi mutezili olmuş insanlara uyuyorlar. Vallahi onlar Ebu Bekir ve Ömer'den yüz çevirdiler. Vallahi Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan yüz çevirdiler. Dolayısıyla bizim ittibadan ne kastettiğimizi gerçekten görünüz. Ne şekilde bir ittiba? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'in sözü bizzat bizzat hucretin kendisidir. Dolayısıyla bir konuda bize ondan delil gelmişse aynı İbn Ömer'in dediği gibi "Em emri abi ettabi'u em emri Resulullah" Aleyhisselam. Babamın sözü mü uyulmaya layıktır yoksa Resulullah'ın sözü mü? Aleyhisselam. Ya da efendim İbn Abbas'ın dediği gibi arahum seyahlekun. Ben onları helakta görüyorum. Aynı bir gün Ahmed İbn Hanbele de gelip öyle söyledi. Ahmed İbn Hanbele dedi ki birisi Hani biliyorsunuz bu fıtır sadakasıyla ilgili Ahmed Ibn Hambeh e dedi ki een imam, Khalifa Ömer Ibn Abdul Aziz, Allah ondan razı olsun Fıtır sadakasını Kıymet olarak verileceğinin Caiz olduğunu söylüyor Yani kıymet olarak verilebileceğini söylüyor Yani kıymet Yani para olarak veya başka bir şey zei tegen Hanbel diyor ki Vallahi başımıza taş yağacak. Ben size diyorum ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam siz bana diyorsunuz ki Ömer İbn Abdülaziz. Gerçekten bunu anlamamız gerekir arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekir. Evet. Sorulara bakalım inşallah. He.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 bir şekilde ve uygulamayla günümüze kadar ulaşabil. Ha, hayır hayır eğer günümüzü er günümüzdekileri ölçü kabul edersek e, kesinlikle hatta günümüzde demin de söyledim yani itikadi olarak ben Maturidiyim diyen bir kimse Maturidi akidesini bilecek ve Maturidiliğin ne olduğunu bilecek. Mezhebinin neye dayandırdığını bilecek. E, bir felsefi mezhep olup olmadığını ve sair e, bunları bilecek. İkincisi Özellikle fıkıh alanında mezhepler denilerek yapılan birçok şeyler iftira boyutundadır. Birçok şeyler iftira boyutundadır. Ancak e, Ahmed İbni Hanbel'in özellikle mezhebi, öz, e, özellikle onun mezhebine mesela ashabur Rey deniliyor. Yani görüş, ashab Görüş mezhebi çokça e, gö iştihat vardır içerisinde. Niçin? Çünkü onun döneminde İmam Ebu Hanife rahimeullah'ın döneminde hadisler teduin edilmemişti. Yani delillere ulaşmak zordu. Ee, gittikçe bu daha sonra bu hizmetler yapıldı. Hadisler teduin edildi, cem edildi. Yani bir araya getirdi. O yüzden mesela i̇mam Şafii ona göre daha fazla isabet etmiştir ve fıkh'ta bir usul belirlemiştir. İlk belirleyen kişi İmam-ı Şafii rahimeullah'tır. Ahmet İbn Hanbel de e, genelde e, mezhebini hadislere dayandırır, delillere dayandırır. Ancak bunların içerisinde e, tamamen zaten onları hatasız kabul etmek doğru değildir. Az önce az önce size şeyden bahsettim. İmam-ı Şafii'nin yani dersin başında İmam-ı Şafii'nin bir sözüyle giriş yaptım eğer hatırlarsanız. İmam-ı Şafii e, kitabını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 Veya uluhiyette veyahut isim ve sıfatta. Anlıyor musunuz? Yani bu anlamda mutlaka istisnalarımız olacak. Bir bu ikincisi realiteye uygun olacak dedik. Realiteye uygunluktan kastımız nedir? Kur'an ve sünnete uygun olacak. Yani Kur'an ve sünnete uymuyorsa onun getiriyor. Ben Allah'a inanıyorum. E iyi peki nasıl inanıyorsun? Gerçekten Allah yarattı yedirdi içirdi şu ama ne ben öldükten sonra Nusayriler gibi tekrar dünyaya geleceğim diyor imanı böyle. Veyahut efendime söyleyeyim toprak olacağım diyor. Ahirete inanmıyor. E ne yapacağız biz bir imanı kabul edecek miyiz? Böyle bir taklidi iman da kabul edilmez. Realiteye uygun olacağız diyor diyoruz. Ve ne? Efendim ee, şek ve şüpheden ari olacak. Yani sarsılmayacak. Ayakta duracak. O imanın kemiği olacak. Sadece böyle lafızla olmayacak. Biz kalpteki imandan bahsediyoruz. Yani yer etmiş, temeli olan bir imandan bahsediyoruz. İnşallah e, bu konuda yani kendisine ruhsat verilen kişilerin özel durumu var. Hani Resulullah Aleyhisselam diyor ya Ebu Kuhafe'yi bana getirin. Ebu Bekir'in babasıyla ilgili. Yani ben oğlumu taklidi imandan e, uzak yetiştirmek istiyorum. Onu ilimle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 Allah bize yardım ederse buradan da anlatmaya devam edeceğiz. Ancak arkadaşlar şuna dikkat ediniz, dininizi nereden aldığınıza, kimden aldığınıza dikkat ediniz. Dolayısıyla hujjat kaim olsun, hujjatin kendisi olsun ve bu hujjeti nasıl anladığımız. Mesela dün af buyurun, af buyurun. Bazı bazı ya inanın ki yani ağır söz söylemek istiyorum ama. Kendime de yakıştırmıyorum çok ağır söyleyemiyorum o yüzden bazı adileri izledim diyeyim. Dün birisi dedi ki aradı e, Mpele diye bir kanal var böyle bir an denk geldim. Evelki gün müydü dün müydü ya subhanallah evelki gündü e, seyircinin birisi aradı sizden gelenler diye bir program var. Bir ara ben de katılmıştım oraya 7 dakikadan fazla konuştum.